Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, malayani'yi terk etmek konusunda min husni islamil Merri terkuhu malayanihi isimli e, oldukça beşhur olan bir rivayettir. Kişinin malayani'yi terk etmesi onun Müslümanlarının güzelliğindendir buyurmuş Hazreti Peygamber. Rivayete baktığımız zaman e, muvatta da muvattaada geçmekte husnül huluk yani güzel ahlak konusunda tirmizi Zühd bölümünde zikretmiş, İbn-i Fiten bölümünde zikrediyor. Temizli hadisin Ebu Selim'e Ebu Hureyre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarikini yer verdikten sonra Ezihri Ali bin Hüseyin vasıtasıya gelen tarikin daha sahih olduğunu da kaydetmiş. Orada teknik yani usulü bir bilgi vermiş oluyor. yani tabiri manasız, faydasız, boş ve abes anlamında kullanılır. Aslında malayani yani Terkibinde dört kelime var. Elleziy gibi isme ösül olan ma, nifi edata olan la, muzarifiyi olan yani ve bu fiil müstetir zamiri olan hüve. Terkipte geçen yani fiilin mazlar şekli inayedir. İnaye ya yani inayetten geliyor. Bir şeyi aşırı derecede önemsemek, ona ilgi duymak, işte tül ihtimam bir şey anlamına geliyor. İbn Recip el İslam'ın kişide güzel olmasını, haramlar, şüpheli şeyler, mekruhlar ve ihtiyaç düğünün fuzuli mübahlar gibi malayaniyeler terk etmeyi gerekli kılacağını, çünkü Müslümanlığı kamil ve ihsan derecesine bali olunması halinde bir Müslümanın söz konusu mefiuslara ilgi göstermeyeceğini, söz ve davranış itibariyle nezih olacağını ifade eder. İmam Malik hadis üzerine yaptığı şu açıklama calibi dikkattir. İlim talebi bu söze, Hadis ilmindeki isnattan başlamalı sözü ona aittir. Ayrıca Maruf-el-Kerhi'nin kolun yani konuşması allah Teala'dan bir muvaffakiyetsizlik işaretidir anlamına geliyor. Sende gördüğümüz ahlak ve fazilete seni yükselten ne olmuştur sualine muhatap olan Hazreti Lokman, doğru söz olmak, emaneti yerine getirmek ve beni ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir diye cevaplamıştır. Biraz Uhud ve Resul-i Ekrem'i koruyup gözeten Cengaver sahabi Ebu Düzcane'nin en çok sevdiği, beğendiği ve güvendiği iki ameli ahlaki özellikten birincisi kendini ilgilendirmeyen söze karışmamak, ikincisi ise kalbinde Müslümanlara karşı asla kötü bir duygu beslememek olduğu bildir. Dolayısıyla e, İslam'ın gerçeği Müslümanlığın güzelliklerindendir. Kendisi olur olmaz e, işlere e, sürekli söz eden bazen layık olmadığı şeylere layıkmış gibi göstermeye çalışmak da aynı zamanda yani grubuna girmektedir. Evet Tevazu ile ilgili gelen bir rivayet var, onu da geçelim. Gayrimüslim hastayı ziyaret, bu konuda yine okuyabileceğiniz ve fakir hüküme itibariyle sıkıntı olmayabilecek olan bir rivayettir. Darimi ve süneni kısmına geçecek olursak, Kütüb-i Kütüb Tisan'ın e, 7. kitabı olarak zikredilen, itibar sırasına göre 7. sırasında yer alan, ama bazı alimlere göre de Kütüb-i Tisan'ın Kütüb Tisan 6. kitabı olarak da düşünülen e, Darimi ve süneni hakkındaki kısaca bilgilere geçelim. Ebu Muhammed, Abdullah bin Abdurrahman et-Temimi es-Semerkandi et Darimi kendi ifadesiyle Abdullah bin Mübarek'in vefat ettiği yıl, yani 181 senesinde Semerkant'ta dünyaya gelmiş, hadis araştırmaları yapmak üzere Horasan, Suriye, Irak, Mısır ve Hicaz'a seyahatlerde bulunmuştur. Namlı bir müfessir ve aynı zamanda müfessir ve bilgili bir fakih'tir. O Horasan'da hadis büyük hizmetler yapmış, devrinin meşhur hadisçilerinden hadis tahsil etmiştir. Kendisinden de Buhari, Sayın'ın dışındaki eserlerinde, Müslüm, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Abdullah bin Ahmet bin Hanbel yani Ahmet bin Hanbel'in oğlu. Abdullah gibi meşhur hadis bilgimi ve müellikleri rivayette bulmuşlardı. Yani deyim yerinde ise, hocaların hocasıdır. Şiddetli baskılar sonucu kabul etmek zorunda kaldığı Semerkant kadını görevinden sadece bir hüküm verdikten sonra istifa etmiş, kendisi üstün bir takva ve dini kişiliğe sahip olup 75 beş yaşlarındayken Zirhice'nin 8. günü Merv'de vefat etmiştir. Darimi'nin bize kadar ulaşabilmiş olan en meşhur eseri bazı hadisçilerin Müsned ismini verdikleri Sünen'dir. Sünen, ki burası önemli, Arapların İslam öncesi bazı tatbikatları, bakınız bu, şu, genellikle Sünen türü kitaplarda pek fazla bulunmayan bir özellik. Hz. Peygamber'in sireti, Hadislerin yazıya geçirilmesi ve ilmin faziletiyle ilgili hadislerden oluşan 163 sayfalık uzun bir mukaddimesi bulunmaktadır. Aşağı hangi e, e, musanifler hangi eserlerinde vardı mukaddime? Şu ana kadar gözüklerimizden. Mukaddime bölümü olan Müslim ile hayır Tirmizi'nin Tirmizi'nin bölümü Mukaddime adıyla yok. Mukaddime özelliğine sahip Kitabü'l ül İleni vardı Tirmizi'nin. Bir de vardı. Dariminin süneminde ise e, şu önemli. Arapların İslam öncesi bazı tatbikatları burada ne olup olmadığını yani o dönemin Arap cahiliye dönemi Arapların cahiliye dönemindeki tatbikatların neler olup olmadığını görmeniz açısından oldukça önemli. Hz. Peygamber'in sireti hakeza hadislerin tabi bu arada yazıya geçirilmesi ve ilmi faziletine dair hadislerden oluşan e, şimdi Müslüm'ün mukaddimesiyle ee, İbn-i ve Darim'in mukaddimeler birbirlerine farklıdır. İbn-i mukaddimesi hadis usulü niteliği çerçevesinde bilgiler verir. Ee, ancak e, İbn-i Macen'in Darim'in mukaddimesi hadislerden oluşmaktadır. E, daha ziyade işte e, konularına göre gerek Hazreti Peygamberle alakalı gerekse Hazreti Peygamber'in dışındaki diğer bazı konulara ihtiva ederler. Ve 23 kitaptan yani 20 bölümde meydana gelmiştir. İki cilt haline matbu olup Sünen'de konu içerisinde 1403 konu içinde 3500 hadis yer almaktadır. Ebu'l-Vakt rivayetinde 3557 hadis ve 1408 bab bulunmaktadır. Sünen kendisine özgü ve gerçekten kıymetli mukaddemesi dışında, taharetten vasiyete kadar uzanan fıkhi bölümleri, fıkıh kitaplarındaki sıralanış sıralanışlarına uygun biçimde ittiba etmektedir. En sonunda da, Fedaylul Kur'an'a ait bir bölüm yer almaktadır ki kitap bu muhtevasıyla ale-rical sistem anlamında bir müsnet değil, sünendir. Ancak Tarimînin süneni hadisi, mürseler ve mevkufeyi de muhtevi olmakla sünemlerin genel muhtevası dışına taşmış bulunmaktadır. Yani mürsel ve mevkuf haberleri de içerdiği için de e, sünemlerin genel e, dışına taşmış oluyor. Sünemlerin genel karakteri nedir? ağırlıklı olarak e, merfu haberlerden oluşur. Zaman zaman e, nadirattan da olsa merfuyu da işte, mevkuf haberleri, e, mevkuf ve mektuh haberleri de ihtiva ederler. Bununla beraber sılasiyatının çokluğu ki e, isnadı ali e, olarak geçer. E, diğer rivayetlere karşısında 15 adet e, sülasiyatı bulunmaktadır. Darimin'in süneni mevsuk bir hadis kitabı kabul edilmek ve hatta bazı hadisçilerce kütübesten altıncı kitabı olmaya layık görünmekle birlikte bütün hadisleri sahih hadis şartlarının tam olarak taşımamaktadır. Bununla beraber ricales ruhafası az, hadisi münteresi nadirdir. Dal Y. Remzi ile konkordansa dahil edilmiş bulunan sunendi darimi. Kısaca da olsa, yer yer ravilerin hüviyetlerini tespit eder. Gali Ebu Muhammed ve de Abdullah ifadesiyle kendi ifadesini, kendisinin görüşünü beyan eder. Ravilerin karakterlerini tenkide tabi tutar. Gali Abdullah Osman bin Sa'd Daifun der. Bazen de bir hadisin muhteli şibayetleri arasındaki farka işaretle bulunur. Dariminin art Arada bir de hadislere notlar eklediği ve kendi görüşünü açıkladığı görülür. ''Gali Ebu Muhammed ene equlü bihi'' Yani Ebu Muhammed künyesiyle meşhur olduğu için ''Benim görüşümde budur'' der. O bazen de kelime açıklamalarını yapar. ''Mukama bir yatakta beraber yatmak'' demek. ''El mukama'' ''El mudaci'a'' Müellifin bu tür açıklamaları yer yer görülür. Darimi kimi yerde kendi tereddüdünü açıklar. Bazı yerlerde de tereddütte düşen Rabi'nin kim olduğunu söyler. Bazen de herhangi bir rivayetteki kapalı gibi görünen ifadelerin neye delalet ettiğini de açıkça beyan eder. Darimi'nin bu ve benzeri açıklamaları bazen Kale, Kale Abdullah diyerek ismiyle, bazen de Kale Ebu Muhammed diyerek künyesiyle verilmektedir. Bu özellikleriyle Darimi'nin kendi devrindeki hadislerin telif usullerine genelde uymuş olduğunu görmekteyiz. Darimi'nin sünneni e, Hindistan'da e, Hicri 1293'te taş baskı olarak neşredilmiş. Daha sonra da piyasada e, Demeşrik 1380 baskısından offset e, neşirlerde yapılmıştır. Darimi'nin sünneni Muhammed Naim Ata tarafından El Hallul Müdellel atı şerhin yarısı Lüknov'da basılmıştır. Seyfur Rahman Mustafa tarafından da Zevaid-i Darimi Ala Kütüb-i Sitte minel Hadis-i Mervu'a adıyla bir Mastır tezi ve e, Muhammed Abdullah Muhammed Adil tarafından da Ad-Darimi ve Cuhuduhu fil Hadis adıyla da eserde bir doktora tezi e, yapılmıştır. Sünen, Abdullah Aydın'ın tarafından da Türkçe'ye tercüme ve şerh edilmiştir. Evet, Darimi'nin e, kısaca e, burada belirtildiği gibi gerek kendi hayatı gerekse Sünen'in e, daha ayrıntılı bilgilerine de e, ilgili her zaman söylediğim gibi diyanet Vakfı İslam Anistümesi'nin Sünen ve Darimi materyallerine Bakarak oralardan daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Dariminin genellikle yazmış olduğu sünen bu özelliklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani oradaki hadisler istifade ederken bizzat dariminin kendisinin ifade ettiği özellikle illetli olan rivayetleri vesaireyi ahkam konularına delil teşkil edip etmemiz açısından da dikkat almamız icap etmektedir. Müsnedü darimi olarak geçer. Dediğim gibi zaman zaman el maruf bir sünayü darimi adıyla da meşhurdur. Evet. Sadece bir iki rivayet okuyalım. Daha sonra e, bir başka şeye geçeceğiz. E, bir saniye. Evet, hem kitabı İstizan, el selasün. Şimdi burada bab başkaları oldukça kısa ve net. Kısa ve net olduğu için de e, onunla ilgili hüküm çıkarma noktasında herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Ahbarına Ebu numan haddesina Yezid bin Zerî, haddesina Davud, an-Ebi Nazrate, an-Ebi Sa'id el-Kudriy, أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر رضوان الله عليه ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فقال ما رجعك قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن المستأذن ثلاث مرات فإن أزن له وإلا فليرجع فقال لتأتين بمن يشهد معك أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ قال أبو سعيد وأتانا وأنا, وأنا في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو فزع من وعيد عمر إياه فقام علينا فقال أنشد الله منكم رجلا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهد لي به قال فرفعت رأسي فقلت أخبره أني معك على هذا Fakale, zâk aakhiruna. Fsurriye an ibi Musa. Şimdi e, konu başlığı belli. İzin isteme bölümü. Bab başlığını buradan nasıl vermiş? Elizan selasun. Yani izin istemek üçtür. Konuyla ilgili rivayeti, bakınız burada iki sahabi, bir sahabi diğer sahabi'den naklediyor. Yani Ebu Said El-Kudri Ebu Musa Ereş Ali'den naklen söylüyor. Daha doğrusu olayın içerisinde iki sahabi var. Ancak burada dikkat etmemiz gereken ince bir nokta var. Şimdi olay nakleden kim? İsterseniz şöyle anlatayım. Bir saniye. Ebu Said El-Kudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. O şöyle demektedir. Ebu Musa el-Eşari isteğzenu ala Ömer'e radvanullahi aleyh Hazreti Ömer'in huzuruna girmek için izin istedi. Selase merratin. Üç defa. Üç defa izin istedi. Tabi kendisine izin verilmedi. Yani girmesine izin verilmedi. Yani cevap gelmedi. Bunun üzerine Feraca geri döndü. Fakale tabi geri dön, döndükten sonra işte bel, e, dönünce tabi buradaki bu hikaye yani bu kız ana, ana, şey bu hikaye anlatılırken bu rivayet anlatılırken o rivayetin arasında fasıla var. Nedir fasıla? İşte bunun üzerine işte geri dön geri dönmeye çalıştı işte biraz bekledi vesaire. Onlar tabi burada gözükmüyor. Mesela şurada. Kendisine izin verilmeyince e, Ebu Musa Eleşari geri döndü. Tabi daha sonra ihtiyaç, e, yani Hz. Ömer kendisine izin vermedi ama bu hiç girmesinin anlamında değil. O an müsait olmadığından dolayıdır. Daha sonra çağrılması için kendisine e, girmesi izin isteyince, vermek isteyince tabi Kapıda görünmeyince de bu sefer gitti test edilmiş ve daha sonra da Hazreti Münin arkasına birisini gönderip niçin geri döndüğünü soruyor. Ma raja keb. Galat semin turasunallah salallahu aleyhi ve sellem yaqulu. İzin iste izin müste izinu. İzin isteyen bir kişi üç defa izin istediği zaman. Ve in ezine lahu. Kendisine izin verilirse ne ala? Ve illa izin verilmezse feliyarcı dönsün diyerek. Yani bundan dolayı geri döndüğünü belirtiyor. Bunun üzerine fakaleteet yenne bi men yeshedu maake. Burada tabii iki tekitlamu ve tekitnunu var. Elbette getireceksin men yeshedu maake. Yani seninle beraber yani bu ifadeyi e, Hazreti Peygamber'in bunu söylediğine dair yanında muhakkak bir şahit getirmen lazım. Getirmek getirmek zorundasın. Levalen Valef alene getirmezsen ben elbette ben ne yapacağımı ben sana ne yapacağımı biliyorum şeklinde tehditvari bir tarzda ifadeler kullanıyor buradaki rivayete göre diyor ki Ebu Sa'id hemen olay e, olay hikayeden olay anlatan Ebu Sa'id diyor ki ve etana ve nefiq almi minn sabir aslihi sallallahu alaihi wasallam fi mescid mescitte Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte bir toplulukla birlikte otururken bize geldi ki vehu min va'id Ömer iyyahu Ömer'in eee vaid'inden yani e, şiddetin e, şiddetinden ya da onu yapacağı e, ne diyelim buna? Biraz yumuşak yumuşatmak istiyorum da onun için eee ona vereceği cezadan korkmuşçasına korkmuşçasına bizim yanımıza geldi. Takame aleyna karşımıza geçerek, fakame aleyna karşımıza durdu yani. Fakale enşedullah minkum. "Rajulan semi'a zalike min Resulullah aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nden bunu isteyen var mı? Allah aşkına sizden birisi. Aksi takdirde illa şehideliği bir yani bana bu konuda şahitli gelecek olan birisi var mı?" diyerek e, karşımızda böyle bir e, talepte bulundu. Kale ferefe atresi başımı kaldırıp fekultu akbirhu şöyle, ona şöyle dedim. Akbirhu ona haber ver enni me'ake ala haza. Ben bu konuda e, seninle birlikteyim. Yani ben buna şahidim. Ve kale zeki aharuna e, ve devamında diğerler de e, işte bazıları da şahiz olmuşlar. Bunun üzerine Fesürriye e, an Ebi Musa, Ebu Musa el de bir e, yüzünde sevinç e, durumu belirmiş oldu. Şimdi burada işin teknik yönüne baktığımız zaman, önce hadisin anlamaya başlı, e, anlamaya gayret edelim. Ebu Said el hudri esasında bu olay şahit değil. Yani niye şahit değil? Ebu Musa el-Eşari ile Hazreti Ömer arasında geçen hadiseye şahit değil. Sadece Ebu Musa el-Eşari'nin anlattığı şeklinde anlatıyor. Dolayısıyla da bu rivayeti nakleden kişi esasında Hazreti Ömer'in karşısında geçen değil, Hazreti Ömer'den duyduğunu Ebu Musa'nın duymuş olduğu şeyi anlatan kişi Ebu Said el-Hudur'dur. Yani burada esas sahabi, Ravi. Anlatan sahabi abi ravi Ebu Said el-Kudri'dir. Fakat Ebu Musa ile Ömer arasında geçen hadise kedeki durum farklıdır. Şimdi peki senedin mütehası açısından bu hadis nedir diye soracak olursak, senedin mütehası açısından bu rivayet nedir diye soracak olursak, Bakın bu hadis dediğime göre bir bütün olarak bakmanız gerekir. Peki mev, e, mevkuf oluşunu ifade eden nedir? Var mı böyle mevkufluk? Şu ifadeyi kullanan kim? Ebu Musa Eleşari. Ebu Musa Eleşari buradaki rivayete göre Hazreti Peygamberden deniştirmiş. Yani kendisine ait olan bir söz ya da cümle değil. Eğer hatırlarsanız şöyle bir şey demiştim. Bir rivayetin içerisinde er Hazreti Peygamber Sahabi ile beraber er Hazret Peygamber ismi geçiyor ise ismi ya da sıfatı geçiyor ise bilininiz ki bu rivayet usul yönünden merfu bir rivayettir. Dolayısıyla bu rivayet merfu bir rivayet. Niye? Niye? Ebu Musa el-Eşari'nin Hazreti Peygamber'den bir kişi e, izin istediği zaman er kendisi izin verilirse, üç defa izin istesin kendisi izin verilirse ne hali verilmesin, çeksin, çeksin, dönüp gitsin şeklindeki ifadeyi kimden nakletmiş oluyor? Hazreti Peygamber'den. Bu açıdan baktığımız zaman e, haber merfu ama olaya şahit olan e, ikinci bir e, sahabi abi var ki bu noktada Ebu Musa el-Eşari'yi de Hazreti Peygamber'den görmüş ama Ebu Said el-Hudri'nin burada kendisine burada şahitlik etmesi nok noktasından bakıldığı zaman da hem e, Ebu Musa el-Eşari ile hem de kendisi de bu konuda bizzat Hazreti Peygamber'den bu rivayeti nakletmiş oluyorlar. Peki bunu nakleden kim? Birincisi, birinci e, çerçeveden baktığımız zaman Ebu Musa el-Eşari'yi Hazreti Peygamber'den olayı doğrudan ifadeleriyle naklediyor. Ancak Ebu Said el-Hudri de "Enni ma'ake ala haza" ifadesiyle de yapmış oluyor. İlgili hadise şahitlik edeceğini belirtmiş oluyor. Teknik olarak yani usul olarak bu haber merfu bir haberdir. Herhangi bir şekilde mevkufiyet söz konusu değildir. Şimdi burada hadisi anlamak ya da sosyal, e, sosyolojik anlamda ya da e, biraz önce yani aradan önce vermiş olduğum bir takım bilgilerle her sahabenin bilgi kapasitesi, bilgi anlayışı ya da kendisine ulaştığı kadarıyla, kendisinin e, Hazreti Peygamber sünnetiyle ne kadar ilgili ve alakalı olduğu, ancak kendisine ulaşan, ulaşılan bilgi çerçevesinde olduğunu söylemiştim. Size bir, bakınız, burada gayet açık ve net. Lütfen herkes dikkatlerini toplasın. Yani bir rivayet okurken, bir metni okurken, biraz önce söylemiş olduğumu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bu olay, önce rivayetler okurken soracağımız sorulardan bir tanesi şu. Nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde gerçekleşti ve kim sorusunu sormamız lazım. Peki nerede gerçekleşti? Malum, Medine. Ne zaman gerçekleşti? Hangi gerçekleşme? İki hadise var. Birincisi, Hazreti Peygamberle, Hazreti Peygamberle, Ebu Musa eleşari arasındaki hadise. Bir, ne zaman gerçekleşti? Birinci soru bu. Nerede gerçekleşti? İkinci soru bu. Bir hadise ya da bir olay var mı? Neyi sinaden bu söylenmiştir? En azından bu soruyu sorup cevabını bulamasak bile bu sorunun sorulması lazım. İkinci hadise Hazreti Ömer'le Ebu Musa eşari arasında geçen hadise ne zaman olmuştur? Ne zaman olmuştur? En azından biz şunu biliyoruz. Yani bu Hazreti Peygamber zamanında gerçekleşmedi. Yani Ebu Musa Eleşari ile Hazreti Ömer arasındaki hadisede Böyle bir olay Hazreti Peygamber zamanında değil. Hazreti Ebubekir zamanında da değil. Bir kere Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in hilafet makamındayken gerçekleşen bir olay. Ne demektir bu? Yani şöyle düşündüğümüz zaman e, Hazreti Peygamber'in vefatından en az e, en azı söylüyorum. Farz ki Ebu Musa eleşari bu hadiseyi Hazreti Peygamber'in vefatını çok kısa bir süre önce duymuş olsun. Değil mi? Hatta onunla beraber kim var? Onunla beraber Ebu Said el-Hudri'yi de şahit bu olaya. O halde arada bir iki sene iki yıllık bir fasıla var. Bu iki yıllık fasıla içerisinde Hazreti Ömer Hazreti Ömer Hazreti Ömer'in vefatından sonra e, hilafet makamına geçince böyle bir hadise gerçekleşmiş oluyor. Değil mi? En az diyoruz tabii. O takdirde demek ki Hazreti Ömer iki yıl, iki yıldır asker iki yıldır böyle bir sünnetten habersiz. Öyle değil mi? Şimdi bakın böyle bir olayda yani birisi izin istediği zaman üç defa izin istesin birisi ee, izin verilirse ne hale, izin verilmezse çeksin gitsin şeklindeki rivayetten ya da böyle bir uygulamadan habersiz. Peki o habersiz, haberli olduğu ana kadar geçen süre içerisinde ki kendisindeki bilgi nedir? Böyle bir bilgi yok. Peki bu durumdan bütün sahabiler yani Hazreti Peygamber'in biz ilk algımız şöyledir. Yani birisi izin istediği zaman Üç defa izin istesin. Şeklindeki rivayeti ya da rivayeten çıkartılacak olan bir yere gireceğimiz zaman üç defa izin istenmesi gerekir. Şeklindeki bir sünnet algısı bütün sahabeyle tarafından biliniyor muydu? Sorusunu bir soralım. Bilinmediği ortada. Bilinmediği ortada. Kimler tarafından? En başta Hazreti Ömer tarafından bilinmemiş. Başka? Orada bulunan yani mescitte otururken e, orada bulunan sahabilerden yine bir kısmı bazıları da bilmiyordu. E, dolayısıyla böyle bir boşluk var. Şimdi o süre içerisinde yani kendilerine böyle bir bilgi e, gelinceye kadar böyle bir bilgiden mahrumlar. Böyle bir bilgiden mahrum olunca da ister istemez kendilerindeki o sünnet bilgisi de deyim yerine ise, Ebu Musa el-Eşari'ye göre ya da Ebu Said el-Hudri'nin o konuyla ilgili e, anlaşış çerçevesinde dedi ki kendilerinde bir eksiklik var demektir. Şimdi aradan iki sene geçmiş asgari, asgari diyorum iki sene geçmiş ve sahabenin pek çoğu da yine bu gerek Ebu Musa'nın gelirse Ebu Said el-Hudri'nin e, başından geçen bu hadiseden haberdar değildir. Dolayısıyla da şunu şöyle düşünmemiz lazım. Bütün sahabiler aynı derecede ya da eşit derecede sünnet bilgisine vakıf değillerdir. Her bir sahabinin gerek teke tek, tek başlarına yaşamış oldukları hadise, gerekse bazılarının yaşamış oldukları hadise, yani sayısal olarak, gerekse bunların şahit oldukları konumu itibariyle bakıldığı zaman herkes tarafından bilindiği anlamına gelmez. Herkes tarafından bilinmeyebilir. Dolayısıyla ancak birbirlerine bir hadise olacak, bir olay olacak ve o olay ve hadiseler karşısında da isterse ne yapacaklardır, biraz daha e, kendilerinin bildiği kadarıyla başkalarına bir şey öğreteceklerdir. Onun için bu noktada bu gibi rivayetleri değerlendirirken, rivayetleri okurken, gerek Hazreti Peygamber zamanında, gerekse Hazreti Peygamber sonrasındaki takım hadiselerde mümkün mertebe e, sahabilerin sünnet bilgisini ya da hadis bilgisinin e, her zaman aynı derecede ya da eşit derecede olmadığını, dolayısıyla her bir sahabinin kendisindeki bilgi seviyesi, kendisindeki bilgi kadar başkalarına öğretebileceğini ve başkalarına öğrettikleri kadarıyla da e, insanlara o derece e, deyim yerinde faydalı olabileceklerini ifade edebiliriz eksik bilgiye sahip olanlar yani daha sonraki bilgilerle karşılaştırıldığı takdirde eksik bilgiye sahip olanlar da istersemiz farklı içtihatlarda, farklı yöntemlerde bulunacaklardır. İşte bu farklı bakış açıları ya da farklı bilgilerden, bilgiden kaynaklanan farklı yönelişler isterseniz sahabiler arasında da farklı içtihatların da, farklı hükümlerin de doğmasına neden olacaktır. Ve nihayetinde de bu türlü farklılıklar bazı insanlarda bir kesin denilmiş gibi algılandığı takdirde eğer haberi olmazsa ki haberi olduğu takdirde muhakkak değiştirir o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama olmadığı zaman da isterseniz hükümlerde farklılığı teşkil edecektir. Bu işte bu karşımıza görmüş olduğumuz basit bir örnek bile en azından sahabiler arasındaki bilgi farklılığının ne derece olabileceğine dair bize ipucu vermektedir. Evet, ilginci rivayetin ismin adına sahih olduğu, Ebu Numan, yani rivayete geçen ahbar Ebu Numan dediği dariminin, Muhammed bin El-Fazıl olduğu, Davud isminin de, haddesine Davud diyor ya, burası Ebu Hint isimli ve Ebu Nadra e, isminin de el bir Malik olduğu belirtiliyor. el hadis muttafakun Muttefakun Aleyhi Akhrecehu El-Bukhariyü Muttefakun Aleyh dediği Bukhari ve Müslümin birlikte naklettikleri civayetler için kullanılan bir tabirdir. Akhrecehu El-Bukhariyü Filizan, Babu selarsen, ve Lisizan Selasen Ve Müslümin fil edep Babilist-i Zan, Nevi'nin koymuş olduğu bir ifadedir. Burada bir e, ilave bilgi var. Burada Hazreti Ömer'in e, tehditvari bir takım ifadelerinin ona güvenlikle değil, daha ziyade e, hadis rivayeti karşısında almış olduğu bir tedbir olduğunda burada açıkça beyan etmiş oluyorum. Yoksa onu yalancılıkla itham dolayı değil. Şimdi izin ki nasıl izin istenecek? Ya da bir selam verirken ya da kapı tıklanırken nasıl tıklanacak? Ya da kitap tarzı nasıl olacak? Bu konuyla ilgili olarak da şöyle bir bab başlığı koymuş. Bab-ı keyfeli zan yani istizan, yani izin isteme nasıl olmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak Ahbaruna Said bin Errebiye, Hattesin ashube An Muhammed bin Elminkedir. Kale semi'tu Cabir bin Abdullah. Kale etaytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe darab fe darabtu babahu. Feqala ana. ana Evet, oldukça kısa, net bir rivayet. Cabir bin Abdullah'tan nakledilmiş, Hazreti Peygamber'in e, yanına geldiğini ve e, kapıyı çaldığını belirtiyor. E, kapı çalınması üzerine de Hazreti Peygamber, menza kim o diye sormuş. O da benim e, deyince Hazreti Peygamber de içeriden karşılık veriyor. Ene, Ene. Benim, benim. Yani, şimdi tabi burada bir hayret ifadesinden ziyade bir e, şey var. Hoş görmeme tarzı. E, bu hemen hemen e, hepimizin herhalde yapmış olduğu bir şeydir. Yani çoğumuzun. Kendi evimize girerken e, tabi seslerden dolayı gerek içeriden kim o diye sorulduğu zaman hemen karşılık veririz. Benim, sen kimsin? Yani Sal Kismeli Mehmet Ağmıs'ın e, tarzında, yani Latife tarzında ifade edebileceğimiz şekilde bazı şeyler e, bu türlü uygulamalar var. Tabi burada Hazreti Peygamber'in e, böyle bir kitap e, tarzını yani sen kimsin e, sorusuna karşılık benim ifadesinin doğru olmadığını e, beyan ediyor. Açıkça her kimse e, bizzat ismini beyan etmesi gerektiği e, farklı tarihlerden de zaten e, açıkça anlaşılıyor. İsnadının İsnadına baktığımız zaman isnadın sayı olduğu belirtiliyor. Ve hadisim tefekkül aleyhi. Akırcıhu el Bukhari filistisan. Babu İzaqale Menza, İzaqale Ana Müslüman fil Atab. Burada tabii nevi de kara babu kerahete e, kera kabul müstezin Ana İzaqale Menza şeklinde. Yani bu şekilde ifade etmenin e, kim diye soruldu zaman benim. Demenin e, do, hoş olmadığını, hoş olmadığını yani keri görüldüğünü dair bir bab başlığı konulmuş. Yunipdiipanın e, sahine de bu ifade yer almakta, i̇şte esneden sahine de e, e, tabi Nesene Sünenin de e, Sünenlik Kübrasında da bu rivayetin e, geçtiği belirtilmiştir. Dolayısıyla buradan çıkartılabilecek olan sünnet de şu. İzhanın, yani izin isterken sadece, özellikle tabii zaman zaman bu türlü şeyler yapılıyor. Fakat bunun bir alışkanlık haline getirmemesi için açık ve net bir şekilde kişinin kendisi, kendi kimliğini açıkça ifade etmesi için burada bir vurgu var. Dolayısıyla burada baş başlığı kefelesi zan soru, suyla, soru edatıyla oluşturulmuş ve nihayetinde de muhtemelenin ne olduğu açıkça belirtilmiştir. Daha sonraki başlıklarında, e, ehlehu başlıklarında yine kişinin e, ailesine e, gece baskın yapar gibi girmemesi gerektiğine dair bir e, uyarı var. Gece aniden gelmesinin tabi şimdi ace aniden gelmesi ifadesi biraz bize çok garip gelebilir. Tekrar söylüyorum. Buradaki ifadeler hadis metinlerini ya da rivayet metinlerini okurken, rivayet metinlerini okurken içerisinde bulunulmuş şartları değil, o günün toplumsal şartlarını ya da o günün anlayışını daima dikkate almak durumundayız. Bir başka e, başlık, e, konu başlığı ifşa-i selam. Yine o da istizan babı altında zikrediliyor. Burada Abdullah bin Selam'ın Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman e, onun e, mübarek yüzünün eee tasvir ediyor burada bir yalancının sözünün olmadığını dair ve ilk konuştuğu şey Fekan Evvel Masmiyatu. Biraz hızlı geçiyorum ki diğer bir kiusla işaret edeceğim. <gülüyor> o şöyle diyor Fekan Evvel Masmiyatu. Kendisine ilk ilk, ilk işitti cümle şuymuş. Ya yuhunaz ebsu sallame ve adamutama ve silul arhamma asallu ve nas niyaman. Tatkhulü Cennete bir selamın. Ey insanlar, aranızda e, selamı yayınız. Et amut yemek yediriniz. Rasulül erhame ve silay rahimde bulunuz. Rasulü venna asuniyamın insanlar namaz kılınız ki Tatkhulü Cennete bir selamın selam selametle huzur içerisinde cennete girersiniz şeklinde. Hazreti Peygamber'den ilk işittiği cümleyi de burada <gülüyor> ifade etmiş oluyor. Darimi de bu e, rivayetten hareketle de e, selamın yayılması ifadesinin zan, yani izin isterken selamla, şimdi orayla bağlantı kuracak olursak, e, zan ifadesini e, içerisinde selamın geçmesi gerektiğini de belirtmiş oluyor. Evet, babın ifadesi hakkı müslüman aler müslüman müslümanı müslüman üzerindeki hakkı ile ilgili olarak da böyle bir bab başlayışmış ama nerede yine kitabı İstizan içerisinde. Evet, hepinizin yine çok iyi bildiği bir rivayettir. Müslümanı müslüman üzerindeki altı hakkı vardır. Karşılaştığı zaman selam verir, hapşurduğu zaman yerhami ki Allah der. Hastalandığı zaman ziyarete gider, davet davet icabet eder. Şimdi yine e, vefat ettiği zaman cenazesine iştirak eder. Ve yuhabi lahumay yuhambi lü nefsihi ve kendisi kendisi için arzu ettiği bir şeyi de onun için ister. Ve kaybında e, yani kıyabında da e, ne yapar ona nasıl yadet yani ona karşı samimi ve dürüst olur. Ve yani sahulahu bil gaybi. Burada hiyerarşiye daha doğrusu selam yani kibirliliği ortadan kaldıracak olan tekebbürü ortadan kaldıracak olan bir eyleme işaret ediyor Hazreti Peygamber esasında. Yani selamda nedir fi teslimi rakib alel maaşı yani ayak şeyde olan yani binek üstünde olan kişinin yürüyen kişiye selam vermesi gerektiğine dair oldukça kibri tekebbürü ve gururu kırıcı e, tarzda bir yöntemi burada ortaya koymaya, e, koymuş e, Hazreti Peygamber. Bakınız şimdi e, an, e, Fadale bin Ubeyt an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüsellimur rakibu alel maşi rakip yani binek e, üstünde olan kişi yürüyene vel alel qayit, ayakta olan oturana kalil Burada da az çokluğa, burada yukarıdakilerin tam tersi. Burada da daima çokluk, yani kalabalığa. Şimdi kalabalığın şimdi rakip, rakibin maaşiye, kaimin kaydı selam vermesinde ne vardı? Bir tekepürlük, tekepür halinin ortadan kaldırılması, yani gururun bir nevi nefsin yenilmesi çerçevesinde vardır. Burada ise, vel galil ve alel kesirde ise azın çokluğa ifadesi aynı zamanda e, vakanın yani hakikatin gerçeklik neyse yoksa herkesin çoğunluğun azı değil azın çoğunluğa e, selam vermesinin pratik yönden daha uygun olduğunu ifade etmiş oluyor. Ehli kitaba fiiretli selam ala ehli kitap e, meselesine gelince de Burada yine çoğunuzun bildiği yine Yahudi izahsizlemesi hadi uğum. Tabii bunlar hep çok kısa rivayetler olduğu için tahriş kısmına baktığınız zaman rivayetin uzunluğuna bakmanız gerekiyor. Orada Hazreti Peygamber e karşı Yahudi nasıl cevap vermiş bunu karşılında Hazreti Ayşe nasıl hangi uyarılarda bulunmuş. Bu rivayetin farklı versiyonlarında bu da var in ilehudi iza selam ahaduhum fe inne ma yaqul essalamu aleyke kul aleyke hazet peygamberde e, sana da olsun yani uğursuzluk ölüm senin üstüne olsun ifadesini yani dili han dillerle diliyle dişi arasında konuşmak diye yahudi e, karşılaştığı zaman yani selam yerine selam aleyküm yerine eee selam aleyküm yerine selam aleyküm şeklinde ifade kullanmış Tabi sanki şeylermiş gibi bir ifade kullanınca da Hazreti Peygamber bunu fark edince de e, bunun üzerine de, aleyke ya da aleyküm demiş olmanın yeterli olacağını belirtmiş oluyor. Bu arada tabi bunlar okurken e, dipnotları e, okuma ihmal ettik yani en azınız artık onlara bakarsınız. Mesela şu rivayete baktığımız zaman. Yani Müslümanı, Müslümanın Müslüman'a üzerindeki hakkı altıdır da. Esnâduhu hasenu el Haris ibn Abdil e, el-Âver ennehu hasenu hadisi e, fi i zaman demiş. E, daha sonra iki numaralı hadise baktığımız zaman da yani şunu Esnâduhu sahihun rivayette e, geçen, e, senette geçen ravilerin e, açıklaması da söz konusu. Bunlar da artık e, bir kendinize artık metod yöntem olarak bunu takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bundan sonrakilerde işte çocuğa selam, hanımlara selam, ıza kuruye alev racülü esselam keyfe yaruttu. Yani bir kişinin kişiye selam verdiği zaman nasıl cevap verilmesi gerekir? Bununla ilgili bir ifade var. E, Yani birisine selam gönderildiği takdirde ona karşılık nasıl cevap verilmesi gerekir? Bunlar da burada yer almaktadır. Evet, bu haftaki dersimizde yani darimiyle ilgili olarak çok fazla söz söylemeye gerek yok. Dediğim gibi gayet açık ve net, berrak, çok fazla kafa karışıklığı meydana verici şeyler değil. Civayetlerin kendisine baktığımız zaman zaten amaçla fıkhi amaçlı olduğu için de Uzun uzun rivayetler yerine oldukça kısa net rivayetlere tercih etmiştir. Ama e, bağlamınla alakalı, yani bağlamın da yer aldığı rivayetlerin olduğu e, yani tahrişlere baktığınız zaman da görürsünüz. Daha uzun rivayetleri vardır. E, daha bağlamını ya da hangi konumda söylendiğini, hangi konularda gerçekleştiğini görmek için de e, dipnotlarda verilen e, referanslara tekrar müracaat etmek suretiyle de hadisin ayrıntılarını rahat ve net bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz. Şimdi haftaya Allah nasip ederse ıı, İmam Malik'in muvattağından okuyacağız. Ee, er yetiştirebilsek de e, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden. Fakat şunu söyleyeyim. E, Tabi sadece bununla yetinmiş olmayacağız. Allah nasip ederse hadis metinleri iki dersinde de şimdi mümkün mertebe bunları sık sık tekrar edin. İnanın e, hem usul yönünden, hem tarih yönünden, hem metnin anlaşılması açısından e, us, usul bilgilerine ve teknik bilgilere dikkat etmeniz gerekiyor ki, ikinci dönemde yani bahar döneminde hadis metninden iki dersinde e, hem şeyhler, hem şeyhlerin muhtevalarıyla ilgili e, bilgiler yer alacak. Bununla beraber, bununla beraber bir hadis anlaşılırken, e, nelere dikkat edilmesi gerekir? anlarken, ya da yorumlarken nelere dikkat edilmesi gerekir? Buna dair usul bilgilerinin, tarih bilgilerinin daha ağırlıklı olduğu, hatta ve hatta sinat tenkidinin, metin tenkidinin, metin tahlilinin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğine dair oldukça bol makale formatında makale formatında metinler okuyacaksınız. Uydurma rivayetlerin ya da halk arasında meşhur olan rivayetlerin tespitine yönelik ve bunlar karşısında bizim nasıl bir tedbir almamız gerektiğine dair uygulamalı olarak yine metinlerden bol bol örnekler verilecek. Yani birinci dönemi, bu dönemi nasıl sağlam bir şekilde, not için demiyorum, not kaygısını falan onun bir tarafa bırakın, bilginin sağlam bir şekilde yerleşmesi açısından, mümkün mertebe ne kadar çok bir zemininizi sağlam bir şekilde oluşturursanız, İnşallah ikinci dönem fazla sıkıntı çekmezsiniz. Elbette sıkıntı çekilecek ama o usul bilgisi, tarih bilgisi ve dahi literatür bilgisi, ki literatür bilgisi önemli, literatür bilgisi çerçevesinde bütün bu üçlü mekanizma ile beraber bir rivayet tahlili, bir senet tenkidi ya da bir metin tenkidi, tenkit derken eleştiri olumsuz anlamda değil, tahlil anlamında değerlendirerek söylüyorum bunu. Nasıl yapılı? Bunun örneklerini e, inşallah bol bol göreceksiniz. E, artık e, ondan sonra da elimizden geldiği kadar da biz size yardımcı olmaya gayret edeceğiz. E, 29 ile e, ikisi arasında da e, 100 eğitim dersleri zaten olacak. Oraya geldiğiniz zaman da e, artık karşılıklı muhat e, sorular ve cevaplar sureti şeklinde e, sormak istediklerinizi or oralarda da sorabilirsiniz. Biz de cevaplamaya çalışırız. Evet, bugünlük bu kadar. İnşallah haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum.